السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدلة له ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستعين بله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كفيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 Netice itibariyle Adem aleyhisselamın iki oğlunun kısasını anlatmaya başlamıştık. Demişti ki, Maide suresinde Allah azze ve celle 27. ve 31. ayetler arasında şeye diyor ki, Adem, Peygamber aleyhissalatü vesselama diyor ki, vetlu alehim ne be ebney Adem'e hak Adem'in iki oğlunun kısasını onlara hak olarak anlat diyor Allah azze ve celle. Ve geçen dersimizde yoğunluklu olaraktan iki tane meselenin üzerinde durmuştuk. Bunlardan birincisi, Kur'an kıssalarında hak ne demektir? Onunla ilgili hatırlatmada bulunmuştum. İkinci olarak da haset meselesinin insanın nerelere getirebileceğini, kıskançlığın insana ne tür kötülükler yaptırabileceğini Kur'an-ı Kerim üzerinden anlatmıştım. Bugün de Allah nasip eder ise eğer bu kıssanın başka bir yönüne değineceğim. O da şudur kardeşler. Allah Azze Zelle, geçen hafta bizim kaldığımız noktada iki kardeşin arasındaki kısayı bize aktardıktan sonra özet olarakta yani onlar Rablerine bir kurban takdim ettiler isqaraba kurbanen fatuqub ila min ahdihima ve lem yuqubbl min Allah birinden kabul etti diğerinin kurbanını ise kabul etmedi. Kurbanı kabul olmayan dedi ki ile aktulen neke muhakkak ki seni öldüreceğim. Kıskandı, etti ''Senin neden kurbanın kabul oldu?'' dedi. ''Seni öldüreceğim.'' Kardeşi de ona dedi ki, ''İnni akâfullâhe rabbel alemin.'' Estağfurullah. ''İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttaqin. Ancak Allah muttaki olan kullardan kabul eder. Yani kardeşim beni kıskanmana, benim amelime hased etmene gerek yok. Çünkü amelleri kabul Allah'ın elindedir. Ve Allah muttaki olan kullarından kabul eder dedi. Sonra kardeşine devam etti. Dedi ki, ''Le in basatta yedeka ileyye li taktuleni.'' Ma ana bi basit yedi li aqtulak inni akhafu Allah Rabbel Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile ben seni öldürmek için elimi sana uzatmayacağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum diye ve Allahuze vecelle kıssanın devamında diyor ki fetavat lehu nefsuhu qatla ahih feqatala fasbaha minel khasirin Bugün bu ayetin üzerinde duracağım nefsi ona kardeşini öldürmeyi güzel gösterdi. Nefsi ona kardeşini öldürmeyi güzel gösterdi. Fe asbaha minel khasirin ve khusrana uğrayan insanlardan oldu. Kardeşler Allah azze ve celle normalde bu kıssada, Adem aleyhisselamın iki oğlunun kıssasında aslında bize terbiye olmuş nefislerle terbiye olmamış nefisler arasındaki farkı anlatmak istiyor. Dikkat edin burada iki profil var önümüzde. Bunlardan bir tanesi nefsi ona bir şey emrettiği zaman inni akhafullah rabbil alamin ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum diyerek nefsinin ona emrettiğinden elini çekebilen bir kardeş var. Öbür tarafta ise nefsi kendisine kardeşini öldürmeyi süslü gösterdiği için nefsine gem vuramayan, nefsinin isteğini elinin tersiyle itemeyen ve kendi öz kardeşini öldüren bir insanı şey var. Bir insanın profili var. Allah azze ve celle insanlığın başlangıcında aslında bize şunu anlatıyor hepimize. Ey insan diyor, eğer sen nefsini terbiye edersen, Adem'in Allah'tan korkan oğlu gibi olursun. Fakat nefsini terbiye etmezsen ve onu kendi haline bırakırsan, yeri geldiğinde kendi kardeşini öldürecek kadar alçaklaşan, sefalete düşen Adem'in diğer oğlu gibi olursun diye. Allah azze ve celle burada bize bu mesajı veriyor. Bakın kardeşlerim, bizim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, biraz önce okumuş olduğum, derse başlarken Arapça olarak okumuş olduğum dua, bunun adı Kutbeül hacedir. Bunu İmam Müslüm rivayet ediyor. Aleyhissalatu vesselam hangi işe başlarsa başlasın önce bunu okur, ondan sonra başlardı. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nesta'inuhu. Allah'a hamd ederiz, ondan yardım dileriz, ona sığınırız diye peygamber bununla başlardı ve burada şöyle bir ifade kullanıyoruz. Aleyhissalatu vesselam diyor ki ve na'uzu billahi min şururi Nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Peygamber bile bir işe başlayacağı zaman hem kendi nefsine hatırlatıyor, hem de çevresinde bulunan Müslümanlara hatırlatıyor. Ey Müslümanlar diyor, nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınmak zorundayız. Ben bir peygamber olsam bile, ben bile nefsimin şerrinden Allah'a sığınmak zorundayım diyor aleyhissalatu vesselam. Bakın, Yakup aleyhisselamın çocukları, Yakup aleyhisselamın e, diğer oğlu olan Yusuf aleyhisselamı öldürmeye teşebbüs ettiklerinde bir senaryo yazdılar. Yakup Aleyhisselam'ın yanına geldiler. İşte ey babacığım biz şeye gittik, koşu yapmaya gittik. Kurt geldi Yusuf'u kaptı, bu da onun kanlı gömleğidir vesaire. Yakup Aleyhisselam bütün bu senaryoyu dinledikten sonra onlara döndü dedi ki: "Qala bel sawlat lakum anfusukum amra. Mesele ne kurt meselesidir, ne kan meselesidir. Bilakis sizin nefisleriniz bu kötü işi size süslü göstermiştir." dedi. Bakın nasıl ki Adem'in oğlu nefsini terbiye etmediği zaman. Nefsi ona kardeşini öldürmeyi dahi emretse, hiç tereddüt etmeden kardeşini öldürdü. Yakub aleyhisselamın çocukları da peygamber çocukları olmalarına rağmen nefislerini terbiye etmeyenler, nefisleri onlara kendi öz kardeşlerini öldürmeyi emrettiği zaman kendi öz kardeşlerini e, öldürmeye yeltendiler. Bakın Yusuf aleyhisselam kadınla arasındaki o kötü olay geçtikten sonra, kadın Yusuf aleyhisselama iftira ettikten sonra, tabi burada ihtilaf var bu söz söyleyeceğim ayet Yusuf'un sözü müdür? Yoksa kralın karısının sözü müdür? Bunda ihtilaf var. Allah'ın doğrusunu bilmekle beraber Yusuf'un sözü gibi görünüyor zahiren. Yusuf aleyhisselam dedi ki قَالَ وَمَا أُبَرِّئُوا نَفْسِهِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ su Ben nefsimi temize çıkarmam. Yani ben peygamber olsam bile, bu konuda hiçbir suçum olmasa bile, kralın karısına kem gözle bakmamış olsam bile وَمَا أُبَرِّئُوا نَفْسِهِ Ben nefsimi temize çıkarmam. Niye? Sebep? E inen nefse le bisu. Çünkü nefis sadece insana kötülüğü emreder. Ondan dolayı kardeşler Allah azze ve celle kasem etmiştir. Allah azze ve celle nefislere kasem etmiştir demiştir ki ve nefsin ve ma sawaha falhamaha fujuraha ve taqwaha kad aflaha man zakkaha ve O nefsi ve o nefsi yaratan Allah'a yemin olsun. Allah o nefislere hem takvayı ilham etmiştir, hem de fucuru ilham etmiştir. Yani Allah azze ve celle bizleri yaratırken, bütün nefislerin içerisine Allah'tan korkmayı da yerleştirmiştir. Allah'a karşı isyan etme duygusunu da yerleştirmiştir. Peki nasıl bu işin içinden çıkacağız? Kad aflaha مَنْ زَكَّاهَا Muhakkak ki nefsini terbiye edenler, nefsini teskiye edenler, onlar kurtuluşa ermiş olan insanlardır. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Onu kendi haline terk eden, ''Onu olduğu hal üzere bırakan insanlar ise hüsrana uğramışlardır.'' diyor Allah Azze ve Celle. Bakın kardeşler, nefislerin terbiyesi meselesi, emin olun ki İslam'da akide meselesi kadar önemlidir. Nasıl ki Allah yeryüzünde sağlam akideyi yerleştirsinler diye peygamberler göndermiştir, aynı şekilde insanların nefislerini terbiye etsinler, insanların nefsin kötülüklerinden arındırsınlar diye, Allah Azze ve Celle peygamber göndermiştir. Yani la ilahe illallah için peygamber gönderdiği gibi insanları terbiye etmek için de Allah Azze ve Celle peygamber göndermiştir. Bakara suresinden şu okuyacağım ayet-i kerimeye dikkat edin. İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Kabe'yi yaptıkları zaman, Kabe'yi yükselttikleri zaman İbrahim Aleyhisselam şöyle dua etti İsmail ile beraber. Rabbana web'az fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike mu kitaı hikmete vekihim in entelzi hakim dediler ki Ey Rabbimiz bu ümmete yani Muhammed'in ümmetini kastediyor İbrahim Aleyhisselam onlara kendi içlerinden bir peygamber gönder o peygamber onlara senin ayetlerini okusun onlara kitabı ve onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın nefislerinin pisliklerinden nefislerindeki kötülükten onları arındırsın nefislerini terbiye etsin İnneke azizül hakim muhakkak ki sen aziz ve hakim olan Allah'sın. Allah, atamız olan İbrahim'in duasına icabet etti. İbrahim'in bu duasını Allah azze ve celle kabul etti. Fakat Allah azze ve celle Kur'an Kerim'de üç farklı yerde bu duaya icabet ettiğini anlatırken şöyle söylüyor Allah azze ve celle diyor ki, bir tanesini okuyorum Ali İmran suresinden. Lekadmanna Allahu ala al efihim rasulmin enfusihim yetlu aleyhim ayatihi Vazekkihim Va muhum kitab hikmete ve inkan kabul kasem olsun ki Allah müminlere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle onlara iyilik yapmıştır kasem olsun ki Allah müminlere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle onlara iyilik yapmıştır o peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okur Onları arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Ve muhakkak ki onlar bundan önce bir sapıklık içerisindeydiler diye. Şimdi şu iki ayetin arasında bir fark var kardeşler. Bu farka dikkat edersek zaten bugün anlatmak istediğim konu da kendiliğinden anlaşılmış olacak. Fark şu. İbrahim aleyhisselam diyor ki Allah'a Allah'ım onlara öyle bir peygamber gönder ki onlara senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onların nefislerini arındırsın. Yani nefisleri arındırmayı İbrahim aleyhisselam en sonda zikrediyor. Allah azze ve celle ise bu duayı kabul ettiğini ifade ettiği ayetlerde şöyle diyor. Diyor ki Allah müminlere peygamber göndermekle iyilik etmiştir. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okur. Onları arındırır. Onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Farkındaysanız Allah bu duaya icabet ederken arındırma işlemini ikinci sıraya aldı. İbrahim aleyhisselam burada zikretmişti. Allah azze ve celle burada zikretti. Niye kardeşler? Yani bundaki hikmet nedir? Çünkü nefisler terbiye olmadığı zaman, nefisler arındırılmadığı zaman Allah'ın kitabı ve hikmeti, Peygamber'in sünneti insanlara bir fayda sağlamadığı gibi insanların azgınlığını azgınlık katar bu kadar. Yani bir insan nefsini terbiye etmediğinde okuduğu Kur'an insanı azdırır, öğrendiği hadisler insanı azdırır, insana bir fay fayda, bir hayır getirmediği gibi insanı yoldan çıkarır. Diyeceksiniz ki nasıl? Pratik olaraktan bunun bir örneği var mı? Arınmamış nefislere Kur'an bile zarardır diye. Bunun bir örneğini size Tövbe suresinden vereceğim. Tövbe suresinin en sonunda Allah Azze ve Celle diyor ki وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ Bir sure indirildiği zaman onlar birbirlerine derler ki bu sizin hanginizin imanını arttırdı? Bu onlar dediği adamlar kim? Kardeşler onlar dediği adamlar peygamberimizin mescidinde onun dizinin dibinde aleyhissalatu vesselam oturan ve direkt peygamberimizin kendisini eğittiği insanlardan bahsediyoruz şu anda bu ayet-i kerimelerde. Bir sure indirildiği zaman onlar birbirlerine derler bu sizin hanginizin imanını arttırdı diye. Allah diyor iman edenlere gelince Allah azze ve celle onların imanını arttırmıştır. Ve onlar bir müjde içerisindedirler. Bir rahatlık içerisindedirler diye. وَاَمَّا الَّذِينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Kalplerinde hastalık olanlara gelince فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَّهُمْ <كافرٌ> Kalplerinde hastalık olanların hastalığına hastalık katmıştır. Ve kafir olarak can vermişlerdir diyor Allah Azze ve Celle. Düşünün. Aynı insanlar peygamberimizin karşısında oturuyorlar. Onlara ayetleri okuyan peygamber onlara mucizeleri gösteren peygamber, onların eğitimini bizzat üstlenmiş olan hoca, üstad, peygamber, fakat bir taifenin küfrü artıyor, peygamber aleyhissalatu vesselam ayet okuduğunda, hadis okuduğunda, başka bir taifenin imanı artıyor. Aradaki fark ne kardeşler? İman edenler ve kalplerinde hastalık bulunanlar. Yani kalbinde hastalık bulunan bir adam, peygamberimizden istifade etmekten daha ziyade, peygamberimiz onun küfrüne küfür katmış oluyor okuduklarıyla. Fakat iman etmiş olan insan ise peygamberimizin okuduğu şifa ayetlerinden, onun söylemiş olduğu o güzel hadislerden kendisine bir şeyler alıyor. Bu bizim için de geçerlidir. Yani mesela bugün özellikle bunu sürekli tekrar ediyorum. Fayda olduğuna inandığımdan dolayı yine tekrar edeceğim inşallah. Mesela birçok kardeşimiz İslami ortamlara katıldığını, kitaplar okuduğunu, dersler dinlediğini, fakat buna rağmen hayatında hiçbir şeyin değişmediği gibi Allah muhafaza bazısı daha da kötüye gittiğini söylüyor. Yani gün geçtikçe daha kötüye gidiyorum. İşte Müslümanlarla aynı ortama gidiyorum onlarla kavga etmekten, onların söylediklerine zan yapmaktan, işte onlarla alakalı dedikodu gıybet yapmaktan istifade edemediğim gibi daha da fazla günaha düşüyorum diye. Bir insan hayır meclislerinde Allah'ın ayetlerinin okunduğu yerde, Peygamberin hadislerin okunduğu yerde daha kötüye gidebilir mi kardeşler? Mümkün değil. Yani Allah'ın kelamı insanı kötüye götürmez. Fakat nefisler terbiye edilmezse, nefisler teskiye edilmezse, kendi haline terk edilirse, adam peygamberin karşısında azmış. Yani biz bugün Müslümanların sohbet ortamlarında veyahut da günümüz hocalarının dizinin dibinde azmışız veya kötüye gitmişiz. Bunda şaşılacak bir şey yok. Onun için kardeşler, her Müslümanın nefis terbiyesine Nefis tezkiyesine önem vermesi lazım. Bu nefsi nasıl arındırabilirim? Bu nefsini nasıl terbiye edebilirim diye çözümler araması gerekiyor. Dediğimiz gibi akide İslam'da ne kadar önemliyse, peygamberler nasıl ki akideyi yeryüzünde sağlamlaştırmak için gelmişlerse, Allah peygamberlerin görevlerinden bir tanesinin de insanların nefislerini arındırmak, insanların nefislerini terbiye etmek olduğunu söylüyor. Burada hususen e, İslam alimleri, bize birçok yol göstermişler. Yani işte Kur'an'dan, sünnetten, selefin uygulamalarından nefislerimizi nasıl terbiye edebileceğimize dair bize bazı tavsiyelerde bulunmuşlar. Tabi bunların hepsini anlatmak, bunların hepsini işlemek bu mümkün değil. Ama özellikle ben altı tane madde, yani birçok alimin zikretmiş olduğu altı tane maddeyi zikredeceğim. Ve bazılarını biraz değiştirerekten anlatacağım. Yani vakaya uyarlayarak tabiri caizse. Siz de mazur görün inşallah. Kardeşler nefsini terbiye etmeyi e, kafasına koyan bir insanın önünde altı tane yol var. Nefsini tezkiye etmek isteyen insanın. Bunlardan birincisi alimlerimizin demiş olduğu muşarata. Yani kişinin kendi nefsine onun hayrına ve faydasına olan şeyleri şart koşmasıdır. Kişinin kendi nefsine onun faydasına olan şeyleri şart koşmasıdır. Gazali Rahimahullah diyor ki bir insan Nasıl ki malında başka bir insanla ortaklık yaptığı zaman kendi ortağına bir takım şartlar koşar malının selameti için aynı şekilde cennetle Allah'la yaptığımız cennet ticaretinde Müslümanın ortağı nefsidir. Kendi nefsine bir takım şartlar koşması gerekir. Yani mesela düşünün elimizde bir miktar mal var. Bir tane arkadaşımızla bu malda ticaret yapmak istiyoruz. Gaye kâr etmek. Arkadaşı çağırdık yanımıza, al bu malı git kullan kârı bana getir. Böyle bir ticaret anlayışı yok. Malımın şu kadarını veririm, sen şu kadar çalışırsın, ben bu kadar çalışırım, kârdan şu kadar alırım. Zarar ettiğimiz zaman şöyle yaparız diye şartlarımızı daha ticarete başlamadan önce birbirimize zikrediyoruz. E şimdi düşünün kardeşler İbn-i Kayyım'ın o sürekli söylemiş olduğumuz sözünü. Sen dünyaya adım attığın andan itibaren Allah'a giden bir yolda yolcusun. Sen dünyaya bu adımını attığında, o ilk ağlama sesi senden çıktığı andan itibaren, sende ruh olduğu anlaşıldığı andan itibaren, sen Allah Azze ve Celle'ye seyreden bir kulsun. Bu seyir ne üzere kurulu kardeşler? Ticaret üzere kurulu. Yani Allah Azze ve Celle sana demiş ki, Ey kulum, ben cenneti satıyorum. Bütün kullarına arz etmiş. Peygamber öyle diyor ya, ela اِنَّ سَلْعَةَ galiye ela اَلَا اِنَّ سَلْعَةَ Allah'ın sattığı, Allah'ın elinde bulunan şey pahalıdır. Allah'ın elinde bulunan şey cennettir diyor aleyhissalatü vesselam. Allah azze ve celle bütün insanlara arz etmiş. Benim sattığım bir şey var demiş. Sattığım şey cennet var mı bu cenneti şey yapmak isteyen, almak isteyen? insanların bir çoğu buna talip olmuşlar. Evet ya Rabbi seninle ticaret yapacağız. Biz bu cennete talibiz demişler. Allah azze ve celle demiş cennetin fiyatı bellidir. İnne Allah eştera minel mu'minine enfusehum ve bi bi'enne lehumul cenne. Allah müminlerden malları ve canları... Nefisleri karşılığında onlara cenneti satmıştır diyor. Şimdi sen Allah Azze ve Celle ile bir ticaret yaptın ama sen tek değilsin. Senin bir de nefsin var yanında. Yani sana sürekli kötülüğü emreden, sana bu ticareti unutturan, Allah'a verdiğin sözlerin üzerini örten, seni Allah'ın dışında şeylerle meşgul eden bir de bir nefis var. Benim nefsim yok diyen var mı içinizde? Böyle bir şey diyebilecek hiç kimse yok. E şimdi ben tek değilim. Benim yanımda bir de bir nefis var ve ikimiz beraber bu ticarete girişmişiz. Öyleyse kardeşler benim evvela malında ticaret yapan bir tüccar gibi nefsime bir takım şartlar koşmam lazım. Yani bana unutturduğu şeyler nelerse ona hatırlatmam lazım. Daha güne başlarken sabah namazını kılmayla beraber nefsime demem lazım. Bugün harama bakmayacaksın. Bugün harama el uzatmayacaksın. Ey nefis! Allah'ın sana emrettiği farzları yerine getireceksin. Allah sana tabi olman için bir peygamber gönderdi. Onun sünnetlerine tabi olacaksın. Ey nefis senin sorumlulukların şunlardır. Allah'a karşı sorumlulukların var. Çoluk çocuğuna karşı sorumlulukların var. Nefsine karşı sorumlulukların var. İslam davasına karşı sorumlulukların var. Bunları tek tek tek tek tek hatırlayacaksın ve bunlara bağlı kalacaksın diye. Kendi nefsimize kardeşler bunları şart koşmamız lazım. Yani nefis terbiyesinin birinci adımı kişinin her gün her günü yeni bir gün, yeni bir sayfa belirleyerekten kendi nefsine bir takım şartlar koşmasıdır. İkinci olaraktan nefsine şartlar koştuktan sonra murakabe yapmasıdır. İkinci adım. Yani koşmuş olduğu şartlara nefsinin ne kadar bağlı kaldığına dair nefsini kontrol etmek durumundadır. Bakın kardeşler yine yani bu sözü Gazali söylüyor onun sözünü aktaracağım. Diyor ki bir insan ticaret karşılığından malını birine teslim eder. Ve ona bir takım şartlar koşarsa, daha sonra ortağının o, o şartlara ne kadar riayet edip etmediğini kontrol etmezse, sonunda khusana uğrar zarar eder. Yani bu nefistir. Zaten İbn-i Kayyım'ın dediği gibi Allah onu azgınlık üzere yaratmıştır. Yani tabiatının temelinde azgınlık vardır. Sen onu kendiyle baş başa bıraktığın takdirde, o zaten bir şekilde azacak. Sen ona şart koşmuş olsan bile bazı şeyleri hatırlatsan bile, senin kardeşler dönüp onları kontrol etmen gerekiyor. Yani bakman lazım. Hele bu bunlara uyuyor mu, bu bunlara uymuyor mu? Murakabe konusunda özellikle insana en faydalı olacak olan şey nedir kardeşler? Sürekli Allah'ın insanı gördüğünü insanın bilmesidir. Aslında bu ahlaktan ziyade bu bir itikat konusudur. Yani Allah azze ve celle kendi kitabında kendi nefsini bize ne ile tanıtıyor kardeşler? Allah kendini bize isimleri ve sıfatlarıyla tanıtıyor. Yani Allah azze ve celle sana kendini tanıtmak istediğinde ben işitenim diyor. Ben bilenim diyor. Ben görenim diyor. Her şeyden haberdar olanım ey kulum ben diyor Allah Azze ve Celle. E şimdi bir Müslüman eğer Allah'ın sürekli onu gördüğünü, Allah'ın onu bildiğini, söylediklerini kayıt altına aldığını, yaptıklarını kayıt altına aldığını ve onu hesaba çekeceğini eğer bir Müslüman bilmiyorsa burada ahlaktan evvel akidede problem var demektir. Yani Allah'ın insana kendini tanıttığı şekilde insanın Allah'ı tanımadığı anlaşılır. Onun için kardeşler. Nefsi mürakabede aslında en önemli mesele nefsi kontrolde insan önce Allah'ı mürakabe etmesi, Allah'ı gözetleyebilmesidir. Bir gün Aleyhissalatu vesselam ashabına dedi ki: "Selasun men fealehunn zaqata amel iman." Üç şey vardır ki kim onları yaparsa imanın tadına varmıştır dedi. Sahabeler sordu: "Onlar nedir ey Allah'ın Resulü?" Aleyhissalatu vesselam dedi ki: bir, Men abedallaha vahdehu la şerike Ortağı olmaksızın Allah'a ibadet etmek. Çünkü tevhid eğer gerçekten tevhid olsa yani bütün sıkıntılarından, bütün sorunlarından arınsa insanın kendi imanından lezzet alması gerekir. Allah'a kul olmak, sadece O'na ibadet etmek bütün ortakları elinin tersiyle itmek bu kalbin hayatıdır çünkü. Kalp anca bununla hayatını bulur. 2- Ve a'ta zekata malihi tayyibeten biha nefsuh Malının zekatını gönülden vermesi Yani hiç sıkıntı duymadan Malında fakirin fukaranın hakkını çıkarıp vermesidir. Üç Ve men zakka ve nefsini teskiye edenler. Nefsini arındıran ve terbiye edenler. Sahabe sordu: Ve ma teskiyetun nefs ya Resulullah? Nefisleri teskiye etmek, nefisleri terbiye etmek nedir ey Allah Resulü? E an en Allah ma'ahu haythu Nerede olursa olsun Allah'ın onunla beraber olduğunu bilmesidir dedi Aleyhisselatu vesselam. Nefislerin terbiyesi nerede olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin onunla olduğunu bilmesidir dedi. Onun için kardeşler bizler sürekli evvela Allah'ı kontrol etmek zorundayız. Yani şu soruyu önce kendimize sormamız lazım başlangıç olaraktan. Allah bu kadar bize yakınken Allah Azze ve Celle isim sıfatlarıyla sürekli bizi gördüğünü, bildiğini, duyduğunu bize hatırlatıyorken ben bir kul olaraktan gerçekten bu noktada bir bilinç sahibi miyim? Yani ben Allah'ın beni gördüğünü, duyduğunu, bildiğinin farkında mıyım? Yoksa hayatımda en çok unuttuğum mesele bu mudur diye kendi nefsimize bunu sormamız lazım. Çünkü kardeşler insan bir defa Allah'ın onunla beraber olduğunu unutmaya başladı mı artık insanın toparlaması mümkün değildir. Onun için hatırlarsanız Adem aleyhisselamın kıssasını anlatırken bir derste şeytanın unutturmasından bahsetmiştik. Demiştik şeytan insana unutturur. Demiştik şeytan insana neyi unutturur? Şeytan insana en başta Allah'ı unutturur. Şeytan ister ki İnsan Allah'ı unutsun. Çünkü bilir ki insan Allah'ı unuttuğu zaman insanın yapabileceği hiçbir hayır yoktur. Bütün hayrın temeli merkezi insanın Allah'ın kendiyle beraber olduğunu görmesiyle, ilmiyle onun yanında olduğunu bilmesidir. Şerrin temeli de insanın bu bilgiden cahil olması veya bu bilgiden gafil olmasıdır. Üç, üçüncü adım kardeşler. İnsanın nefsini muhasebe etmesidir. Nefsini hesaba çekmesidir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا nefsun ma نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبيرٌ بِمَا <تَعْمَلون> Ey iman edenler Allah'tan korkun. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Her nefis yarın için ne yaptığına bir baksın. Yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Sakın Allah'ı unutup da Allah'ın da onlara kendi nefislerini unutturduğu insanlar gibi olmayın. Sakın! Allah'ı unutup da Allah'ın da onlara kendi nefislerini unutturdukları insanlar gibi olmayın. Diyor Allah Azze ve Celle. Bakın kardeşler burada Allah Azze ve Celle bize diyor ki Her nefis yarın için ne hazırladığına bir baksın. Bu Allah'ın emridir. Allah bir şey emretmişse bu Müslümanların üzerine vaciptir. Her Müslümanın kendi nefsini muhasebe etmesi ve kendi nefsine sorması. Ey nefis yarın kıyamet gününde Allah seni hesaba çekecek. Kıyamet için ne hazırladın? Allah'la karşılaşacağın gününe, cennete, cehenneme ne hazırladın diye kendi nefsine sorması lazım. Bunun adı da zaten muhasebedir. Yani insanın oturup yaptıklarını ve yaptıklarından nelerin doğru olduğunu, nelerin yanlış olduğunu tespit etmesi insan için muhasebedir. Hasan-ı Basri diyor ki kardeşler kıyamet gününün hesabı, sorgusu dünyada nefsini hesaba çekenlere kolay olmuştur. Kıyamet gününün hesabı dünya hesabını erteleyenlere ağır gelmiştir. Hani Ömer radıyallahu anh'ın sözünü hepiniz biliyorsunuz hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz diye. Biliyorsunuz kardeşler kıyamet gününde hesaptan, sorgudan hali olan e, hiçbir insan yoktur. Yani Allah azze ve celle ayet-i diyor ki وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Yani Allah Azze ve Celle diyor, muhakkak ki hem peygamberleri hesaba çekeceğiz hem de peygamberlerin kendilerine gönderildiği kavimleri hesaba çekeceğiz. Peygamberler bile Allah'ın huzurunda hesaba çekileceklerdir. Yani hesaba çekilmekten kurtulacak olan hiçbir insan yoktur. Kim dünyada nefsinin hesabını görürse kıyamet gününde Allah'ın izine hesabı ona kolaylaşır Zaten kıyamet gününde Allah'tan ilk işiteceğimiz sözlerden bir tanesi de budur. اِقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ aleyke hasiba. <حَسِيبًا> Kitabını oku. Bugün sana hesapçı olaraktan nefsin yeter diyecek Allah Azze ve Celle. Yani Allah bize şunu diyecek. Siz zaten ne olduğunuzu en iyi sizin kendi nefisleriniz bilir. Benim sizi hesaba çekmeme gerek yok normalde. Fakat hüccetimi size ikame etmek ve size azap ederken adaletli olduğumu göstermek için sizleri hesaba çekiyorum diyecek Allah Azze ve Celle. Onun için kardeşler. Kıyamet gününün hesabı gelmeden, o hesap başımıza çatmadan önce bizim kendi nefislerimizi hesaba çekmemiz lazım. Bakın özellikle kardeşler burada yani bir konuya değineceğim. Muhasebeyle alakalı hususen. Şimdi mesela size bir örnek vereceğim. Bir ev düşünün. O evde yaşadığınızı düşünün veya iş yerinizi düşünün mesela. 10 sene boyunca hiçbir şey yerli yerine konmazsa, ve her şey dağınık bir şekilde kullanılırsa 10 sene sonra birine deseniz ki git evin içinde falanca eşyayı bul adam evi talan etse oranın içinden bir şey bulamaz yani bir şey 10 sene boyunca düzenlenmemişse dağınık bir halde kalmışsa yani dükkanlarınızı düşünün bir hafta düzenlemediğiniz zaman bir haftanın sonunda dükkanın içinde her gün koyduğunuz şeyi yerinde bulamıyorsunuz misal. sizi ciddi anlamda uğraştırıyor nefislerin muhasebesi de böyledir kardeşler Nefislerini düzenli olarak muhasebe etmeyen insanlar nefislerini terbiye edemezler. Mesela adam gelir oturur bir ilim meclisinde, bir vaaz meclisinde oturur. Allah'ın kelamını işitir, peygamberinin sünnetini işitir. Gerçekten bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına varır. Yani hayatında Allah'ın razı olmadığı bir şeylerin olduğunu fark eder ve bunu düzeltmeye azmeder. eder. Vallahi der ben bu konuda kendimi düzelteceğim. Mesela der kalkar. Fakat 10 senedir 15 senedir adamın iç dünyası darman duman olduğu için Hiçbir şeyi yerli yerine yerleştirmediği için nereden başlayacağını bilemez Yani kalktığı gibi mesele gözünde çok ciddi anlamda büyür Kalktığı gibi tekrardan yerine oturur Öbür hafta tekrardan bir ilim meclisine oturur Bir şeyler işitir Bir yerlerden başlamak gerektiğine inanır Bismillah der tam adım atacak Fakat sorunun nereden kaynaklandığını tespit edemediğinden dolayı Kalktığı gibi tekrardan geri yerine çakılır en son yese düşer. Ben adam olmam, ben kendimi düzeltemem çünkü ben nereden başlayacağımı bilemiyorum diye. Onun için kardeşler nefislerinin muhasebesini yapmayan insanlar neyi nasıl düzelteceklerinin farkına bile varamazlar. Çünkü insanlar hayatlarındaki problemleri düzelttiklerinde nereden işe başlamaları gerekir? Problemlerin sebeplerini tespit etmekle işe başlamaları gerekir. Yani mesela diyelim şimdi örnek veriyorum. Bir sürekli örnekleri buradan veriyorum. Biraz da yukarıdan örnek vereyim inşallah. Mesela diyelim ki şimdi bir tane ablamız düşündü. Dedi ki yani şu bir gerçek hani bunu bilmek için çok akıllı olmaya veya koca olmaya gerek yok. 11'e kadar yatan bir kadının evinden ne alim çıkar ne mücahit çıkar ne insan çıkar doğru düzgün bir adam çıkar. Yani annesinin 11'e kadar yattığını gören bir çocuktan hiçbir şey olmaz. Ne Allah'a kul olur ne de Müslümanlara bir fayda olur. Ablamız diyelim bunun farkına vardı. Gerçekten peygamber diyor <gülüyor> benim ümmetime bereket erken vakitlerde kılınmıştır. Yani bu ümmetin bütün hayrı, bütün bereketi erken vakittedir. Pratik olarak da bütün peygamberler, bizim selefimiz güne erken başlardırdı mesela. Bunun farkına vardık diyelim. Şimdi adım atacağız. Bismillah diyeceğiz. Tamam dedik. Çocuklarımıza sabah erken kalkmayı, sabahın ilk vakitlerinden istifade etmeyi öğreteceğiz. Hatırlarsanız geçen derslerimizde bir şey söylemiştim size demiştim normalde en çok ilim konusunda şikayetçi olan e, insanoğlunun cinsiy hangisidir kadınlardır. Yani işte iş yapıyoruz, bulaşık yıkıyoruz, çamaşır yıkıyoruz vesaire dinimizi öğrenemiyoruz. Kendimizi yetiştiremiyoruz. Çocuklar müsaade etmiyorlar e mesela. Doğru. Ben de bir şey demiştim. Demiştim ki normalde hiçbir çocuk sabah saat 6'da kalkmaz. Yani bir kadın sabah 6'da kalksa ve her gün 2 saat ilim talebesi İki sene içerisinde ben onun bir fende alim olacağının garantisini veriyorum. Yani hangi kadın olursa olsun, iki sene boyunca günde iki saat, tabi bu sizin için de geçerli aynı zamanda, günde iki saat bir dalda kendini yetiştirirse sadece mesela, biraz da onda o altyapı varsa eğer, ben onun o dalda bir ilim talebesi olacağına, o dalın İslam'a göre bilgini, bilgini olacağına dair, ben o işin garantisini veriyorum mesela. E şimdi diyelim ki, Niyet ettik dedi ki yola çıkacağız, bismillah diyeceğiz, adım atacağız. E nereden başlayacağız? Şimdi biz daha önceden nefsimizi muhasebe etmemişsek, hani benim bu problemimin kaynağı nedir? Neden dolayı ben saat 11'e kadar uyuyorum? Yani Allah'ın bana vermiş olduğu ömrün yarısını niye yatakta geçiriyorum? Hani kıyamet gününde Allah azze ve celle bana soracak. İmam Tirmizi rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, La yazalo, kada abdin biri vaat ediyor, lan yazala kada ma abdin, Hatta yusala an kamsin. Beş şey sorulmadan önce, kul Allah'ın önünden adım atamaz. Yani Allah Azze ve Celle beş şeyi soracak, o beş şeye cevap vereceksin, ondan sonra adım atacaksın. İlk soru ney kardeşler? Sorulacak, ömrünü nerede harcadın? İkinci soru gençliğin nerede harcadın? Beş sorudan iki tanesi zamanla alakalı. Şimdi Allah diyelim bana sordu, ey kulum, ömrünü nerede harcadın? Yarısını yatakta harcadım, öbür kalan yarısının yarısını yemek sofralarında harcadım, öbür kalan yarısını da boş sohbetlerde harcadım. Yani böyle bir sorgunun akabinde ne tarafa gideceğimiz zaten belli. Yani Allah Azze ve Celle'nin bize bir şey söylemesine gerek yok zaten. Şimdi düşünün, ben biliyorum ömrümün yarısını yatakta geçiriyorum, yemek sofralarında geçiriyorum, boş konuşmalarda geçiriyorum. İşte gereksiz şeylerin karşısında ömrümü tüketiyorum, televizyon karşısında ömrümü geçiriyorum. Bu, bu şu an benim size hatırlattığımı günün birinde Allah da bize hatırlatacak ve bunlara da cevap vereceğiz. Hani bunlardan sıyırmak, kayırmak böyle bir şey mümkün değil. Yani sen o gün yalan söylemek istesen Allah azze ve celle'ye Allah azze ve celle senin ağzına kilit vuracak ellerin konuşacak. Ağzını kilitleyecek ayakların konuşacak misal. Yani senin bedenin sana şahitlik edecek o gün böyle bir günde tamam bu bir problem ve ben bunu çözmek istiyorum. Nereden başlayacağım kardeşler? Öncelikle oturup muhasebe yapmam lazım. Benim hayatımdaki bu problemin sebebi nedir? Yani vakitsizlik midir? Haramlarla çok fazla iştigal etmek midir? Kötü arkadaş sahibi miyim? Evimde uyku düzeni mi sabit değildir? İş yapma düzenim mi sabit değildir? Önce bir muhasebe yapacağım. Problemin sebebini bulacağım. Problemin sebebini bulduktan sonra da onun üzerine gideceğim ve ona karşı bir ilaç uygulayacağım. Onun için kardeşler, birçok zaman aslında Müslümanlarda hayır var. Yani içimizdeki iman bize beraberinde hayır da getiriyor. Güzel kararlar alıyoruz. İyi bir şeyler yapacağımıza dair kendimize sözler veriyoruz. Kadınlı erkekli olaraktan. Bir azimle de yola koyuluyoruz. Fakat adım attıktan sonra tekrardan aynı şekilde pat diye oturuyoruz. Mesela kardeşim biri anlatıyor. Falanca zaman diyor İslam için evimden çıkmaya niyet ettim. Hanım diyor oturdu ağladı sızladı gidemedim diyor. Aradan bir iki sene geçti diyor. ''Başka bir mesele oldu İslam için gene evimi terk etmem gerekti.'' diyor. ''Çocuklarım bu sefer ağladı. E, gene oturdum, gene gidemedim.'' diyor. Bakın zahiren bu kötü bir Müslümandır. Yani Allah'ın yolunda sorumluluklarına, karısı ve çocuklara engel olduğu için bu kötü bir Müslümandır. Fakat şunu da anlamamız lazım burada. Bu adamın bir derdi var. Yani adam aslında probleminin farkında, sorununun ne olduğunun farkında. Peki bu adam niye çözemiyor bunu kardeşler? Çünkü muhasebe yapmıyor. Yani benim karımı ve çocuklarımı, İslami sorumluluklarımı yerime getirirken beni engelleten, beni alıkoyan sebep nedir? Bunlardaki eksiklik nedir? Adamın önce bunu tespit etmesi lazım. Bunun muhasebesini yapması lazım. Sonra buna yönelik bir çözüm bulması lazım. Bunları tedavi etmesi lazım. Ama sorunun farkındayım, düzeltmek de istiyorum. Ne muhasebe yapıyorum, ne de bir adım atıyorum. Sorunlar bu şekilde düzelmez. Nefisler bu şekilde terbiye olmaz. Onun için kardeşler, Nefislerimizin muhasebesini ihmal etmemeliyiz. Nefislerimizin muhasebesini ihmal etmemeliyiz. Ya beş vakit namazlarla beraber nefislerimizi muhasebe etmeliyiz. Yani her namazı yeni bir İbn-i böyle bir tavsiyede bulunuyor. Çünkü Allah diyor bizim zamanımızı namazlarla düzenlemiştir. Yani dikkat edin Allah günü beş parçaya bölmüştür. Ve her beş parçanın başındaki uyarıcıyı da Allah azze ve namaz olaraktan kılmıştır. Ya böyle yapacağız. Yani her namazı kıldığımızda oturacağız. Bir önceki sayfayı kapatacağız. Allah azze ve celle'ye tövbe edeceğiz. Nefsimize yeni şartlar koşacağız. Neleri yapıp yapmadığımızı tespit edeceğiz. Bir sonraki namaza kadar sözler vereceğiz kendimize. Böyle devam edeceğiz ki en hayır olan budur. Ha diyelim ki bunu yapamadık. Bu mümkün olmadı. O zaman ne yapacağız kardeşler? Muhasebemizi günlük yapacağız. Ama muhasebemizi ertelemeyeceğiz. Bugün ertelediğimiz bütün hesaplar Allah azze ve celle'nin huzurunda bizim karşımıza gelecek. Ve Allah'ın huzurunda artık muhasebe imkanı yok, sadece ceza vardır. Allah'ın huzurunda muhasebe imkanı yok, sadece ceza vardır kardeşler. Dört, nefislerimizi muhasebe ettikten sonra, dördüncü adım olaraktan bu defa muakabe yapacağız. Yani muakabeden kastettiğimiz nedir kardeşler şudur. Nefislerimizi diyelim muhasebe ettik. Ne şart koşmuştuk nefislerimize yapılması gerekenler ve yapılmayanlar. Nefis eğer bu şartlara bağlı kalmışsa, Elimizi kaldırıp Allah'a hamd edeceğiz. Çünkü Allah'a hamd etmek, Allah'a teşekkür etmek, insanın hayatındaki nimetleri arttırır. لَيْنْ şekertum, لَا اَزِيدَنَّكُمْ Şükrederseniz diyor Allah Azze ve Celle, nimetlerimi arttırırım diye. Onun için kardeşler bakacağız, nefis eğer şartlara bağlı kalmışsa, Allah'a hamd edeceğiz. Fakat diyelim baktık, eğer nefis şartlara bağlı kalmamışsa, bir, iki üç ders önce anlattığım gibi, hemen tövbe etmek suretiyle, İblisleşmeden Günahta ısrar etmeden Allah Azze ve Celle'ye tövbeyle yönelip Allah Azze ve Celle'nin huzuruna sığınacağız Bir çocuk gibi darda kalmış bir çocuk gibi Allah Azze ve Celle'nin huzuruna sığınacağız Bakın kardeşler selef Nefislerini muhasebe ettiklerinde Ortaya çıkan sonuca göre Allah'a hamd ederlerdi Kötülüklerde Allah'a tövbe ederlerdi Bir de fazlasını yaparlardı Nefislerine bir takım cezalar uygularlardı Yani nefisler eğer şartlara bağlı kalmamışlarsa nefislerine bir takım cezalar uygularlardı. Enes radıyallahu an anlatıyor. Enes radıyallahu an diyor ki bir gün evden çıktım diyor. Baktım Ömer'in sesi geliyor. Bir duvar var. Ömer duvarın arkasında konuşuyor. Kendi kendine diyor ki Ömer diyor. Ya emir al-muminin. Bakın bakın. Yazıklar olsun sana ey müminlerin emri. Vallahi ya Allah'tan korkacaksın ey Ömer. Ya da Allah sana azap edecek. Baktım diyor bunu sürekli tekrar ediyor kendine. Bakın bakın yazıklar olsun sana ya Ömer. Vallahi ya Allah'tan korkacaksın veya da Allah sana azap edecek. Seleften bir tanesi kardeşler. Bir gün e, bir arkadaşının evine gidiyor. Oğluna soruyor diyor babanla bir randevun vardı. Baban nerede? Oğlu diyor ki babam şu anda uyuyor. Bu saatte uyku mu olur diyor o da. İkindi vaktinde bir adam uyuyabilir mi diye. Onu kızıyor gidiyor. Tabi adam salih bir adam olduğu için oğlu da üzülüyor. Yani babama kızdı diyor. Arkasından hizmetçi gönderiyor. Git bunun arkasından diyor. Git ona de ki gel istiyorsan kaldıralım senin hatırın için bu adamı diyor. Gidiyor tabi uzunca bir zaman gelmiyor hizmetçi. Uzun bir zaman sonra geldikten sonra hayırdır diyorlar geç kaldın. Ben onu takip ettim diyor. Bir baktım bir ağlıya ağlaya bir mezarlığa doğru gidiyor. Gitti mezarlığa oturdu diyor. Ben de gittim bir yerde saklandım ve onu dinlemeye başladım. Nefsine diyordu ki diyor, ''Ey nefis Allah seni kahretsin. Kaç defa seni uyardım. Kaç defa sana nasihat ettim. Uslanmayacak mısın? Akıllanmayacak mısın? Sana ne bu saatte uykunun olup olmayacağından? Kişinin İslamının güzelliğinden değil midir kendini ilgilendirmeyen işleri terk etsin? Seni ilgilendirmeyen şeylere niye karışıyorsun? Bu saatte uyku olur mu? Bu saatte uyku olmaz mı? Seni ne ilgilendirir? Allah'a yemin olsun ki ya terbiye olacaksın, ya da bir sene boyunca seni yerde yatırmak suretiyle ben seni terbiye edeceğim diye Kendi nefsini terbiye etmek üzerine kendine bir şeyler söylüyor Biliyorsunuz peygamber aleyhissalatü vesselam bir seriye gönderiyor kardeşler Bu seriye savaşa gittiğinde muta savaşından bahsediyorum Üç tane komutan seçiyorlar İşte bu üç tane komutan biri şehit olduğunda diğeri komutan olacak Sıra Abdullah ibni Revaha'ya geliyor Sıra Abdullah ibni Revaha'ya geldiğinde Cafer ibni Ebu Talib şehit oluyor Hadi ey, Abdullah gel diyorlar sıra sende. O da o sırada yemek yiyor. E, komutanlığa atlamak için savaşa. Tabi savaş çok ilginç bir savaş. Kafirler Müslümanların on katı neredeyse. Ve Müslümanları çok kötü dağıtmışlar. Yani e, savaş Müslümanların hezimeti gibi görünüyor. Abdullah ibn Ravah'a tereddüd ediyor. Yani gideyim mi gitmeyeyim mi durayım mı durmayayım mı diye bir tereddüt yaşıyor. O an kendine geliyor. Ey nefis diyor şu anda seni alıkoyan. Şu anda özlediğin kimdir? Falancanın kızı falanca mı seni bundan alıkoyuyor diyor. Vallahi onu üç talakla boşadım. Kölelerin mi seni alıkoyuyor? Hani geri döndüğünde sana hizmet eden köle. Vallahi hepsini Allah'a ve Resulüne infak ettim. Yoksa altında gölgeleneceğin ağaçlar ve bahçeler mi seni alıkoydu? Vallahi hepsini Allah'a ve Resulüne verdim dedi ve bu şekilde savaşın içerisine atladı. Yani insan kendi nefsini muhasebe yaptığında, nefsinin kusurlarını fark ettiğinde... Nefsi terbiye etmenin yolu ona ceza vermektir kardeşler. Ona ceza vermek, ona daha fazla itaat ettirmek suretiyle ona şunu belletmektir. Yani sen Rabbine karşı isyan edersen ben sana rahat fırsatı vermem. Sen Rabbine karşı isyan edersen ben sana rahat fırsatı vermem. Çünkü nefisleri azdıran şey rahata olan düşkünlüğüdür. Yani nefis niye Allah'a isyan eder? Rahata olan düşkünlüğünden dolayı Allah'a isyan eder. Biz onun Allah'a isyanını ancak onun rahatını bozaraktan gemurabiliriz. Yani daha fazla ibadet, daha fazla cezayla ona bunu yapabiliriz. Beşinci olaraktan kardeşler mücahede. Yani insanın yılmaması ve sürekli nefsiyle şey yapmasıdır. Sürekli nefsiyle mücadele etmesidir. Bakın bu konuda mesela nefislerin terbiyesinde bizlerin belki de en çok kaybettiği şey nedir kardeşler? Bir şeylere adım attığımızda, başarıya ulaşamadığımızda geri adım atmaktır. Yani bazen mesela güzel kararlar veriyoruz, birkaç hafta da iyi gidiyoruz, iyi şeyler yapıyoruz. Fakat birkaç hafta sonra yapamadığımızda, eski halimize geri döndüğümüzde, bütün umutlarımızı yitiriyoruz. Ben bunu yapamam, ben bunu başaramam, ben bunu edemem diye kendi kendimizle uğraşıyoruz. Yani mesela bir Müslüman kardeşimiz örnek veriyorum diyelim ki. Ee, işte boş şeylerle vakit geçirmek gibi kötü bir hastalığı var Yani boş şeylerle vakit geçiriyor Ne gibi? Gereksiz şeyler izliyor Gereksiz insanlarla arkadaşlık yapıyor Çok fazla gülüyor Çok fazla şaka yapan ortamlardan hoşlanıyor Yani kalbini öldüren ne varsa Ona karşı diyelim içinde bir özlem var Kalbinin hayatı olan şeylere karşı da soğuk davranıyor misal Hatasını problemini anladı Kendine güzel bir program yaptı bazı kararlar aldı, işte bir hafta devam etti, iki hafta devam etti, üç hafta devam etti. Belli bir zaman sonra tekrar eski haline dönüyor. Yani bir gün yine bir kalkıyor diyelim, bakıyor ki gene o kötü arkadaşın yanında kendini bulmuş. İzlediği o kötü e, e, görüntünün karşısında kendini bulmuş. O boş ortamda kendini bulmuş yine. Ben bu işi yapamam. Nereden başlarsam başlayayım tekrar başa dönüyorum diye umutlarını yitiriyor. Tövbe niye var kardeşler? Tövbe insanlar umutlarını yitirmesinler diye var. Allah'ın rahmeti niye var kardeşler? Allah'ın rahmeti insanlar umutlarını yitirmesinler. İnsanlar yese düşmesinler. Çünkü yese düşmek küfürdür. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, Allah'ın insana yardım etmeyeceğini düşünmek bu küfürdür. Bundan dolayı Allah azze ve celle önümüzde tövbe kapısını açmış. Üç hafta boyunca hayır üzerine sebat ettik. Üç gün hayır üzerine sebat ettik. Üç saat hayır üzerine sebat ettik. Üç saat sonra eski halimize geri mi döndük? Allah azze ve celle tövbe kapılarını açık tutmuş. Tevbe edelim. Gene kendimize söz verelim. Yine yapmak istediklerimizi yine baştan tekrardan yapalım. Ama umutsuzluğa kapılmayalım. Nefisle mücadele insan mezara gireceği güne kadar devam eder. Yani sen iki gün üç günü uğraştın. Nefsini biraz terbiye ettin. Ondan sonra artık senin nefsin dört dörtlük bir nefis olacak. Her şeyini dört böyle bir şey yok. Böyle bir şey kesinlikle yok. Yani peygamberimizin sahabesini düşünün. Aleyhissalatu vesselam onları... Çirkefin ve cahiliyenin içerisinden çekti aldı. Allah Azze ve Celle onların o hali için diyor. ve Peygamberden önce ap açık bir sapıklık içerisindeydiler diyor sahabe için. Bu adamları Peygamberimiz düzeltti. Onları teskiye terbiye etti. Ondan sonra bir daha ölene kadar hiç hata yapmadılar mı? Yaptılar. Yeri geldi hicret edemediler. Yeri geldi savaştan kaçtılar. Yeri geldi ganimetten çaldılar. Yeri geldi peygamber aleyhissalatü vesselam'ı savaşın ortasında müşriklerin arasında bırakıp kaçtılar. Yeri geldi peygamberimizin hanımına zina iftirasında bulundular. Yeri geldi zina yaptılar. Yeri geldi içki içtiler. Yeri geldi hırsızlık yaptılar. Yeri geldi ganimetten çaldılar. Yeri geldi birbirlerine kılıç çektiler. Yeri geldi peygamberin hükmüne itiraz ettiler. Yani terbiye olmakla beraber ömürlerinin sonuna kadar günahsız insanlar haline gelmediler. Yine günah işlediler. Yine yanlış yaptılar. Eski hallerine geri döndüler. Ama tövbe ederekten, Allah'a umut bağlayaraktan tekrardan eski hallerine geri döndüler. Onun için kardeşler, nefsin terbiyesinde en önemli adımlardan bir tanesi mücahede. Yani cihadı, yani uğraşmayı ve çabalamayı terk etmemek. Onun üzerinde güzel bir şekilde sebat etmek. Son olarak da kardeşler, nefsi tevbih etmek. Yani bazen oturup insanın kendi nefsine nasihat etmesi kardeşler. Çünkü peygamber Allah azze ve celle peygamber aleyhissalatu vesselama diyor ki, فَزَكِّرْ <fazekir> in نَفَعَةِ <nef> zikra, <'ati> Hatırlat, vaaz ver, tavsiyede bulun çünkü muhakkak ki hatırlatma fayda verir diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle diyor ki hatırlat çünkü hatırlatma müminlere faydalıdır diye. Bu nefisler her ne kadar cehalet üzerine, azgınlık üzerine yaratılmış olsa da Allah Azze ve Celle bunların hayrını bunlara nasihat etmekte, bunlara vaaz etmekte kılmış. Yani ara sıra insan kendi kendine oturup, kendi nefsine bazı nasihatlerde, bazı vaazlarda bulunması e, gerekiyor. Benim bununla alakalı size belki bir tavsiyem olabilir. Yani e, bu e, İhya'da, İhya-ül-Middin'de, tabi kitaptan genel anlamıyla sakınmanızı tavsiye etmekle beraber, e, muhasebe bölümünde e, Gazali kendi nefsine yapmış olduğu bir şey var. Kendi nefsine yapmış olduğu bir uyarı var. 6-7 sayfa süren uzunca bir uyarı var. Sizlere bunu okumanızı, sizlere bunu yani tekrar tekrar gözden geçirmenizi e, tavsiye ederim. E, hakeza insanın kendi nefsinin problemlerine yönelik kendine ara ara bazı hatırlatmalarda bulunması lazım. Yani cehennemi, cehennemin içerisindeki azabı, ondan sonra Allah azze ve Celle ile karşılaştığı günde Allah'ın ona soracağı soruları nefse hatırlatmak ve içinde bulunduğu durumu da ona hatırlatmak lazım. İbrahimut Teymi diyor ki ben, ben diyor bazen otururum. Gözümü kapatır ve hayal ederim. Kendimi cehennemde düşünürüm diyor. Zakkumdan tadarım. irini içerim. Ateşi hissederim. Kendimi o demirlere bağlı bir şekilde hissederim. Sonra diyor tekrar kendimi cennet nimetlerinin arasında düşünürüm. Bakarım diyor. İşte cennetin meyvelerinden yerim. Hurilere bakarım falan. Sonra gözümü açar kendime sorarım. Ey nefis hangisini istiyorsun? Bunlardan hangisi güzel? Derim diyor. Nefsim bana cennet der. Öyleyse derim boşuna temennide bulunma. Kuruntulara kapılma. Kalk ve amel yap. Eğer cenneti istiyorsan, cennetin karşılığı salih ameldir. Öyleyse kalkacaksın ve amel yapacaksın. Bizim de kendimize hatırlatmamız, nasihat etmemiz, bazı şeyleri düşünmemiz gerekiyor kardeşler. Aksi halden nefisleri kendi haline bıraktığımız zaman, Allah Azze ve Celle sonucu zaten bize söylüyor. وَقَدْ خَابَ مَنْ Şüphesiz ki onu kendi haline terk eden kusana uğramıştır diyor. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bitmekle beraber, kardeşler şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Biz İslam ümmeti olarak en çok nerede kaybettik diye bir soru soracak olursanız eğer biz teskiye meselesini itikattan ayırdığımız günden beridir kaybediyoruz. Nefisleri terbiye etme meselesini itikat meselesi olmaktan çıkardığımız gündendir biz kaybediyoruz. Kardeşler ilk nesiller itikat meselelerini çok konuşmakla izzetli bir ümmet olmadılar. İlk nesiller insanların hükümlerini kendi aralarında tartışmakla bir yerlere varmadılar. Hatta biz akide kitaplarını okuduğumuz zaman ne diyoruz? Sahabe toplumunun en ciddi özelliği daha sonra kelam olaraktan İslam itikadı diye yazılan şeyleri hiç tartışmamışlardır. Kaderi tartışmamışlardır. isim ve sıfatı tartışmamışlardır. Uluhiyet devhidini tartışmamışlardır. Bu tip konular gündemlerinde bile olmamıştır adamların. Ama bir ümmet olarak bir şey kaybetmemişler. Ne Allah'ın yanındaki değer itibariyle ne Müslümanların yanındaki değer itibariyle ne de Kafirlerin düşmanlarının yanındaki değer itibariyle hiçbir şey kaybetmemişler. Salih amellerle nefislerini terbiye ederekten Allah'a yakın olmuşlar. Ve Allah azze ve celle onları hem dünyanın hem de ahiretinin bereketiyle şereflendirmiş. Günümüzdeki ümmet ise maalesef bizden önceki ümmetlerin kendiyle şereflendiği, izzetlendiği şeyleri bırakmış. Gereksiz şeylerin peşinde koşuyor. Ve asıl itikadın konusu olan meseleleri itikadın konusunun içinden çıkarmış. İtikat diye bambaşka şeylerle uğraşıyor. Eğer, eğer kalplerin Allah'a bağlanması, insanın Allah'ın beraberliğini hissetmesi, insanın Allah'a özlem duyarak, sevgi duyarak Allah'a kulluk etmesi, itikat bu değilse itikat nedir kardeşler? Yani biz itikadı insanları tekfir etmek için mi öğreniyoruz? Biz itikadımızı birilerine Müslüman birilerine kafir demek için mi öğreniyoruz? Hayır, biz evvela itikadımızı Allah'a hakıyla kulluk yapmak için öğreniyoruz. Eğer bizim öğrendiğimiz itikat, bizlere hakkıyla Allah'a kulluk ettirmiyorsa, bizim öğrenmiş olduğumuz itikada itikat demeye bin tane şahit gerekir. Eğer itikat, mesela uluhiyet tevhidi diyoruz, bütün insanların kendinden dolayı yaratıldığı ve bütün peygamberlerin uğruna kılıç çektiği, uğruna kitapların indirildiği tevhid kısmıdır. Nedir kardeşler uluhiyet tevhidi? İnsanın ibadetlerinde Allah'a birlemesidir. İlah kimdir? Gönüllerin sevgiyle, gönüllerin özlemle, gönüllerin korkuyla önünde boyun eğdiği, hem kaderi hem şer'i hükümlerini kabul ettiği şeye ilah diyoruz işte. E şimdi benim gönlümde ona karşı sevgi yoksa, benim gönlümde ona karşı korku yoksa, benim gönlümde ona karşı özlem yoksa ben uluhiyet tevhidini anlamışım demek midir? Yani ibadetle ilgili ayetleri ezberlemek, il uluhiyetle ilgili ayetleri ezberlemek uluhiyet tevhidini anlamak değildir. Müşriklerden farklı bir hale gelmek değildir. Uluhiyet tevhidi evvela benim kalbimde Allah'a karşı bir şeyler oluşturur. Sonra da müşriklerden beni uzaklaştırırsa, o zaman benim öğrenmiş olduğum şeyin adı akide, o zaman benim öğrenmiş olduğum şeyin adı tevhid olur. Onun için kardeşler, nefis terbiyesi, nefis tezkiyesi, akide gibi peygamberlerin kendisiyle göre görevlendirildiği meselelerden bir tanesidir. Ve bu akideden ayrılamaz bir şeydir. Yani akideden bir konu olarak, bir parça olarak ayrılmaması gereken bir şeydir. Allah Azze ve Celle'den temennim. Bizlere nefislerini de bizleri nefislerini terbiye etmeye muvaffak olan kullarından eylesin. Bizleri sahabeyi arındırdığı gibi kitapla ve sünnetle arındırsın. Bizleri arınırken sapık yollardan, hurafelerden ve bid'atlardan muhafaza eylesin. Sözün en güzelini dinlemeyi, en güzeline uymayı ve en güzeli üzerine can vermeyi bizlere nasip eylesin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ve ahiru du'avana elhamdülillahi rabbil âlemin.